Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Bu hafta su hakkında selleri konuşacağız. Yazla birlikte sel felaketleri de başladı. Yaz başlayalı çok oldu ama sel felaketleri gittikçe artarak devam ediyor. Hindistan'ın kuzeyinde e, Haziran ayında sellerden sonra altı bine yakın insanın öldüğü artık maalesef kesinleşti. Bulunamıyor Acı, insanlar. Evet bulunamadıktan sonra da zaten bir süre geçince haber alınamayınca da bu sefer ne oluyor? İşte insanlar öldü deniliyor ki zaten öyle. Binlerce ev ve bina yıkıldı. Bazı yerleşim alanları haritadan silindi diyebiliriz. Binden fazla köprü yıkılmış. Yine Çin'in güneybatısında Temmuz ayında son 50 yılın en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kalındı. Onda böyle, da aynı evet. şekilde evler, fabrikalar ve köprüler, demiryolları Hı -hı. yıkıldı. Televizyonlara yansıyan bir görüntü vardı. Selden kaçmak isteyen insanlar bir köprüden geçiyordu. Ve köprü de yıkılınca çok sayıda araç ve insan sel sularına kapıldı. Çok kötü bir manzaraydı o. Çoğumuz hatırlayacaktır zaten. Evet. Evet. Tuna ve Elbe Nehri'nin rekor seviyelere yükseldiğini gördük yine Hı -hı. bu geçtiğimiz aylar içerisinde. ...binlerce Avrupalı da sellere maruz kaldı. Almanya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovaki ve Macaristan'da da ciddi can kaybı ve maddi zararlara yol açtı bu durum. Hep hani böyle şey gibi düşünür ya sanki gelişmekte olan ülkelerin sorunuymuş gibi... ...oralarda daha büyük seller, daha büyük felaketlere yol açıyormuş gibi ama aslında değil. Bütün dünyanın sorunu haline geldi. Yine Kanada'da yaşanan sellerden dolayı da pek çok can kaybı oldu... 75 bin'den fazla kişi de tahliye edildi ve pek çok eyalette olan hal ilan edildi. Evet. evet Türkiye'de, Türkiye'de de Türkiye'de de benzer hı. felaketleri yaşadık, tanık oluyoruz. Daha geçtiğimiz günlerde Hatay'ın 4 Yolu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda 5 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Aslında çok kısa bir zaman diliminde gerçekleşti bu felaket. gece hı -hı. saat 10'da başlıyor sabaha kadar devam ediyor hani bu süre içerisinde metrekareye 120 bir evet, kilogram düşen evet ee, hı -hı. yağış düştüğü tespit edilmiş hı -hı. E, Karadeniz bölgesinde etkili olan sağanak yağışları biliyoruz. Önce Samsun sonra da Sinop'u vurdu. Evet. E, Samsun'da sadece 15 dakika süren kuvvetli yağış nedeniyle bazı ev ve işyerleri sular altında kaldı. Sinop'ta hayat e, felç oldu. Yağmur suları Sinop Ayancık ilçesinde heyalana neden oldu. E, aynı zamanda Erfelek ve Ayancık ilçelerinde çok sayıda evin alt katları da sulara gömüldü. Evet bir de geçtiğimiz hafta bir de ordu da sel oldu ki ondan evet. önce de kuraklık problemi vardı hatta yağmur boğasına çıkmıştı çıkmışlar. insanlar. Üç, üç gün, gün sonra da bu Sen. oluyor bu yani güldüğümüze bakmayın bu trajikomik bir şey gerçekten artık sellerin ve hani kuraklıkların ülkesi haline geliyoruz biz de. Tüm dünyada evet. olduğu gibi. Yani sellerin sayısı evet. giderek artıyor. Hı -hı. Verdiğimiz örneklerde... ...kısacık bir zaman dilimi içerisinde... ...çok fazla hepsine bile yer verebilmiş... ...değiliz. Evet. Şimdi... Ee kimi veriler var elimizde. Bu veriler de aslında sellerin sayısının arttığını gösteriyor. 20. yüzyılın başından bu yana cereyan eden sellerin sayısının 1950'lerden önce aşağı yukarı aynıyken e, bu tarihten itibaren e imeli bir yükselişe geçtiğini gösteriyor. Aynı şey Türkiye, Türkiye için de geçerli. geçerli. Gezegenin sıcaklığı arttıkça e, sellerin oranında da bir artış var buna ilişkin çünkü e, evet. bilimsel veriler var. Evet tabi sadece sayısı değil şiddeti de artıyor sellerin artık. Dünya geneline baktığımızda doğal afetler arasında açık arayla önde gittiğini görüyoruz sellerin. Bu 1900 ile 2013 yılları arasında yapılan e, araştırmalar yani bu, bu döneme ele alan 100 yılı aşkın bu zaman dilimini ele alan çalışmalarda şu görünüyor. Sel ve taşkınlardan etkilenen insan nüfusunun sayısı 3.5 milyarı bulmuş. Hatta geçiyor. 3.5 milyar. Evet. <gülüyor> Türkiye'de ise sel ve taşkınlar can kaybı ve etkilenen nüfus açısından bakarsak depremlerden sonra geliyor. Ama bunun nedeni ülkemizde çok sel Assel olmaması ol... değil. Ha, burasının bir gelmiyor. deprem kuşağında ülke olması ondan kaynaklanıyor. Tabii sadece ölüm ve yaralanmalar değil aynı zamanda bir de sellerin ekonomik maliyetleri var. Zararlar bakımından seller dünyada fırtına, kasırga ve tornado gibi iklim olaylarından hemen sonra geliyor. Bu maliyette dünyada 4.084 milyar dolara tekabül ediyor. Türkiye'de sel ve taşkınlar depremlerden sonra ikinci en büyük ekonomik kayba sebep olan e, doğa olayları yine. Doğal afetler diye. Evet. Türkiye'de 1900'ün 1900 başından bu yana e, sellerde ölen insan sayısı... 1342 olarak tespit Hı. edilmiş. Etkilenen nüfus sayısı diye bakıldığında 1.78 milyon insan e, sel felaketlerinden etkilendiği söyleniyor. E, ekonomik maliyeti ise Türkiye'nin bu sel felaketlerinin 2. 2. 195 milyon, milyon dolar, dolar civarında evet. bir şey olarak belirtilmiş. Evet. Yani senin söylediğin gibi tüm dünyada sel felaketleri Hı. hem insani hem maddi büyük e, kayıplara yol neden açar arıyor? durumda. Evet. Kayıtlara göre yine son 3 yılda 10 13 yıl 13 yılda pardon son 13 yılda e, 484 sel ve taşkın hadisesi meydana gelmiş ve 2029 can kaybı olmuş. Tabii sel ve taşkınlar çoğunlukla karayolu, demiryolu, havaalanı e, işte kanalizasyon sistemi de bozulma gibi altyapı zararları da ortaya çıkartıyor. Yani büyük mali zararlara da neden oluyor. Şimdi senin son söylediğin veri de yani son 13 yılda Hı hı. Ee, hem sayıda artış olduğunu görüyoruz 484 hı hı. E, sel olayı yaşanmış hem de bunda e, ölümlerde artış hı hı. gözleniyor. Yani 1900'lerin başından beri tespit edilen 1342 tane sel felaketinde en fazla ölümü aslında biz son 13, 13 yıl, yıl içerisinde yaşamışız. Evet. Şimdi evet e, sel aslında e, oluşma nedenleri çok basit. Yani kuvvetli ve uzun süreli yağışlardan e, kar hmm. erimesi sonucunda e, kuvvetli akışlar veya drenaj kanallarının tıkanması sonrasında falan oluşan bir hmm. olay. Evet ama, ama bunların hiçbiri hani seller niye artıyor onu açıklamıyor. Açıklamıyor. Evet. Bu, yani ıı, özellikle bu sellerin şiddeti ve sayısındaki artışın nedeni en başta bir kez hava sıcaklığıyla ilgili. Atmosferdeki sarı gazlarının artması oranında gezegenin sıcaklığı da artıyor. Bu sıcaklık arttıkça havanın su buharı tutma kapasitesi de artıyor. Ve iklim değişikliği atmosferi ısıttığı için denizlerin buharlaşmasını artırarak atmosferdeki su buharı miktarında artmasına neden oluyor. Bu artan su buharı doğal olarak yağış olarak yeryüzüne. Yani, yani yağış mi? miktarlarının art nedeni hmm. aslında atmosferdeki biriken su hmm. buharı. Evet. Su buharını ve artıran sıcaklık. da sıcaklık. Hmm. Ee, çok basit bir temele dayanıyor. Evet. Ee, buna ilişkin de veriler var ve uzun zamandan beri yapılan bilimsel araştırmalar var. Şimdi iklim literatüründe e, günde 150 milimetre yağış e, aşırı eşik olarak kabul ediliyor. Bunun üstünden evet. e, gerçekleşirse yağış. İlk programa başlarken Hindistan'da verdiğimiz örnek yani 6 bin kişinin ölümüne Hı. yol açan sel felaketini de ee, günde 360 milimetre milimetrelik yağış kaydedilmiş, evet. yani rekor seviyede bir ha. yağış kaydedilmiş. Ee, yine o dönemde yani daha öncesinde yapılan bir araştırmada 1951 ve 2004 yılları arasında Hindistan'da yağış miktarının her 10 yılda yüzde 14 buçuk arttığını tespit etmişler. Ama aynı zamanda şöyle bir tespit var ki. Bu az önce bizim söylemeye çalıştığımız yani gezegenin sıcaklığının artışıyla yağış oranlarının da e, arttığını ifade eden cümlelerimize dayanak oluşturan bir şey. Hint okyanusunun yüze sıcaklığının da aynı dönemlerde sürekli arttığı tespit edilmiş. Evet yani bu çalışmalar aslında şunu gösteriyor. Artık yağmurlar her gün azar azar yağmıyor. Uzun aralardan sonra çok yoğun şiddetli şekilde yağıyor ve bu gittikçe de daha şiddetlenecek bu durum. Bu ise başka bir felakete yol açıyor tabii. Bu şu demek e, hani bu kadar şiddetli yağmur yağdığı zaman toprağın o üst tabakası verimli tabaka dediğimiz kısmın gitmesi demek. Yeraltı sularının beslenememesi anlamına geliyor. E, tabii hem can ve hem de mal kaybına neden oluyor. E, bunlar çok önemli şeyler tabii yani bu sadece sel deyince. Başka... Sel alıp götürmüyor sonuçta uzun dönemli e, kayıplara, yol, kayıplara açıyor. yol açıyor. Evet. evet. Bu karbondioksit konsantrasyonunda gelecekte oluşabilecek değişimlere göre farklı senaryolar üretilmiş. Bunlar sıcaklığın, yağışın veya nemin nasıl değişeceğini tahmin eden simülasyon çalışmaları. Bir tanesi de bu Nature Climate dergisinde Tokyo Üniversitesi'nin yaptığı 11 farklı iklim modelinin sonuçlarını alan kıyaslayan bir makale 2013 Haziran'a ait. Bu araştırmada sellerin son yıllarda iklim değişikliğiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan felaketlerin başında geldiği söyleniyor. Ee, sadece bu çalışmada değil daha pek çok çalışmada da iklim değişikliğiyle ilgili sellerin arttığı özellikle de Asya'nın güneydoğusu, Hindistan'ın yarımadası, Afrika'nın doğusu ve Ant Dağları'nın kuzeyinde nehirlerde taşmanın daha çok sıklıkla yaşanacağı, belirtiliyor. Evet. Bu evet. araştırma yani bu makalenin içerisinde bir başka veri var ki o da çok önemli. Orada şey yapmışlar. E, küresel sıcaklık artışı ile sellere maruz kalacak insanların sayısı arasındaki ilişkiyi hı hı. E, ele almışlar. E, i̇ki derece sıcaklık iki derece daha artarsa yılda 27 milyon insanın sele daha çok maruz kalacağı. Dört hı. derece daha artarsa 62 milyon kişinin 6 derece artarsa umarım ki bu seviyeleri hiçbir zaman görmeyiz ama 6 derece e, seviyesine daha artırsın, evet, evet. E, daha artarsa 93 milyon kişinin daha fazla sel felaketiyle karşı karşıya kalacağı belirtilmiş. Evet. Bir de şeyden bahsediliyor kıyı şeridinde bulunan yerleşim bölgelerinin çok büyük risk altıda olduğu tespit ediliyor. Ama buna rağmen sanki tam tersi gibi böyle kıyılarda yerleşme Türkiye'de de aynı şekildedir. Bir başka yine hükümetler arası iklim değişikliği panelinin 2007'de yapılmış yayınlanmış bir raporu var. Orada da yıllık yağış miktarı imser senaryolara göre yüzde 13.5 arttığında oluşacak hasarın yüzde 140 artması öngörülüyor. Yine yağış miktarında %35'e kadar artış beklendiğini göz önünde bulundurursak, iklim değişikliği sadece sellerden dolayı neden olacağı çevresel ve ekonomik çöküntünün geri dönülemeyecek boyutlara e, ulaşabileceğini de görüyoruz bu raporda. Yine e, bir başka, yani bu e, IPCC, hükme, yine evet, IPCC, Hükümetler raporunda. Arası iklim Değişikliği Paneli raporunda yine... Küresel çapta ekonomik kayıptan bahsedilmiş Bunun 1 milyar euroyu bulduğu söyleniyor Ve sıcaklığın 2 derece artmasıyla 2050 yılında yıllık zararın 15 milyar, e, milyar euro 2080 yılında ise 21 milyar euroya ulaşabileceği tahmin ediliyor Evet istersen bir ara evet, verelim. verelim Evet bir şarkıyla ara vereceğiz Teden dinliyoruz Yağarsa yağmur yağar Yağarsa yağmur yağar Yağarsa yağmur yağar Ben zaten islanmışım, ben zaten islanmışım Gelursa yarım gelir, gelursa yarım gelir Zate gör eslanmışım, zaten gör reslanmişim Zate gör eslanmışım, zaten gör eslanmışım Anne yaylalara ver anne yaylalara atlı gezerum atlı adli, atlı gezerum atlı böyle ya silmiş kader böyle ya silmiş kader ben miyim kabartli ben miyim kabartli böyle ya silmiş kader böyle ya silmiş kader ben miyim kabartli ben miyim kabartlı Ay baba el aya ay baba gele ayım gitarı bir tarafı silinmiş zavalli bu gönlüm zavalli bu gönlüm açan çiçeği solmuş açan çiçeği solmuş zavalli bu gönlüm zavalli bu gönlüm açan çiçeği solmuş açan çiçeği solmuş Sevdalıktan elinmez, sevdalıktan elinmez... ...acisi zordur ama, acisi zordur ama... ...sevdalıktan elinmez, sevdalıktan elinmez... ...acisi zordur ama, acisi zordur ama... ...sevdalıktan elinmez, sevdalıktan elinmez... Evet devam ediyoruz. sellerin selleri evet selleri konuşuyorduk. İklim değişikliğinden bahsediyorduk. Sellerin ekonomik ve sosyal etkilerinden bahsediyorduk. Bir de tabii bu çok karmaşık bir mesele. Sellerle birlikte kuraklığın da iklim değişikliğinin o iki ekstrem sonucundan bir tanesi olduğunu hiç unutmamamız gerekiyor. Yani dünyanın her yerinde yağışların artması söz konusu değil. Aynı zamanda kuraklıklar da kavuruyor dünyanın aynı başka yerleri. Aynı bölge yerde. içerisinde bile. Aynı ülke. Aynı bölgede olduğu içerisinde. gibi. Tabii Çin kadar büyük bir ülke Ülkede olunca. Bir yanında sel bir yanında kuraklık. Her türlü problemleri var gerçekten de. Bunun yanı sıra küresel iklim değişikliğinin gelecekte aşırı sıcak ve soğuk havaların yaşanmasına fırtına, kasırga gibi diğer ekstrem hava olaylarının sayısının artmasına, bunların şiddetinin artmasına ve tabii bunları bunlar yaşanırken gerek besin gerekse su yetersizliğine neden olacak ve bu anormal hava olayları nedeniyle küresel çapta salgınların, hastalıkların artması Kaçınılmaz olacak gibi görünüyor. Bu evet. da iyice çok daha belirsiz bir gelecek senaryosu ortaya koruyor. Aslında. Şimdi birinci adım olarak evet atmosferdeki e, ser gazlarının karbondioksit seviyesini hıza indiriyor olmak lazım. Yani Hı -hı. fosil yakıtlardan e, bir an önce uzaklaşmak gerekiyor. Birinci adım evet. e, ki bu sellerin şiddetini azaltılabilsin. Ama aynı zamanda e, sellerin etkisini arttıran başka adımlar da atılıyor. Hani bunlar yapılmadığı gibi e, daha fazla e, etkisini arttıracak e, olumsuzluklar her gün yaşan e, neredeyse inşa ediliyor. Çarpık, kentleşme. Evet Türkiye'nin en büyük sorunlarından evet, bir tanesi. Dere yataklarının e, işte imara açılması, hı hı. E, ağaçlandırılması, doldurulması veya nehir yataklarının değiştirilmesi. Gibi e, faaliyetlerde de bulunuyor. Bu da senlerin e, etkisini arttıran senlerin daha da çok daha büyük. Hatta bazen etkisi evet, olmayacak olsunlar. bir şeyi bile bir felaket haline getirebiliyor. Sen derken şey aklıma geldi. Hani e, bu Türkiye biliyoruz ki sera gazı artırımında dünyada birinci ülke değil mi? Artış hızı, artış hızı anlamında. anlamında evet, artış ülke. hızı anlamında birinci ülke. Ee, ama biz e, termik santralleri açmayı planlıyoruz onlarca hani evet. Türkiye'nin e, hükümetinin gündeminde bu var. E, ama tabii hani bunları da geçtik HES'ler var mesela. Bu bunları de... geçmeyelim termik santraller. <gülüyor> termik, evet. Evet. O da çok önemli ee... bir konu ama yani e, HES'ler de var. Gördüğümüz kadarıyla hani enerji politikalarında herhangi bir gelişme yok. Evet, hani bu fosil dayalı enerji politikalarını anlamlı. uyguluyorlar. Aynı hı hı. zamanda e, su krizi olmasına rağmen su krizini derinleştirecek e, hı hı. politikaları da yani hesleri de yapmaya devam ediyorlar. Evet. On çarpı kentleşme sorununa gelince, e, yani bu zaten en güzeli burada bir veri var elimizde. Türkiye'de sadece 1995 yılında Türkiye'nin üç bölgesinde görülen sel olayları sırasında 160 kişinin Ölümü gerçekleşti. Ve binlerce insan da tabii çok büyük kayıplara uğradı. Yerlerinden e, gitmek zorunda kaldılar. Bu korkunç bir rakam gerçekten. de. Bir sene içerisinde 160 kişi sadece seller yüzünden hayatını kaybedebiliyor. E, gerçekten de hani, bunun kentleşmeyle çok ilgisi var. Bu sadece Hı -hı. vatandaşlarla ilgili bir problem de değil. Yani genelde yani. hükümet e, dönüp... İşte böyle bir ser felaketi yaşandığında işte vatandaşlar Hı. dere yataklarına e, ev Dev, yapıyorlar, ha. gece kondu yapıyorlar e, gibi bir söylem izleniyor ama e, gerçeklikte olan ise şu dere yatakları e, asıl olarak e, hükümet eliyle e, imara açılıyor. Evet. E, sadece Okul hani insanlar yapıyorlar, sağlık ev ocağı yapmıyorlar, yapıyorlar, sağlık evet. ocağı yapıyorlar, Hı. hastane yapıyorlar. Evet. Postane yapıyorlar yani Soki bütün binalar yapıyor şey <gülüyor> e, binalarda aslında dere yataklarının üzerine inşa edilmiş durumda e, ama oysa bu tür yerlere zinhar yapılaşmaya izin verilmemesi gerekiyor yani 30-40 yıl boyunca dere e, taşmamış olabilir Hı. sel gözükmemiş e, gözlenmemiş olabilir o bölge içerisinde ama dere yatağı olarak biliniyorsa eğer o bölge bu, bu orada sel olmayacak anlamına olmadı. gelmez Hı. imara açılmaması Gerekiyor ama tam e, tersi yapılıyor. E, evet. Sadece imarı açılmıyor. Aynı zamanda e, dereler küçültülmeye çalışılıyor. Hı hı. Ee, ...etrafına bentler örülüyor taşkınları önlemek Sanki için. Önleyebilirmiş ama önleyebilirmiş gibi. Öyle evet, e, yani dere yatağını küçültmek üzere e, şey yapılıyor, e, dereler küçültülmeye çalışılıyor. Oysa yağış miktarları cidden, yüzyıllı, yani geçmiş yüzyılın içerisinde olan yağış miktarlarını kat be kat artar, hmm. aşağı nitelikte olduğu için... ...bunları öngörmek, planlamak o kadar kolay değil. Hı hı. Hala eski kara düzen bir hı hı. yapılaşma devam ediyor işte harfiyatlar atılıyor çöpler atılıyor yine dere yataklarında yani hı hı. akışın önünü engelleyecek faaliyetler evet. diyebiliriz biz evet, sonra da patlamalar oluyor bunlar gölçüklere dönüşüyor patlaya patlaya olmadık şiddette normalde görmeyeceğimiz şiddette seller olabiliyor. Bazen de işte yeni yapılan köprüler, menfezler, sel sularını tahliye edecek boyutta olmuyor. Çok yağış olduğu zaman başka bir şekilde taşıyor. Yani bu problemlerle bir şekilde baş etmemiz lazım. Ve bu sadece hani bireylere buraya ev yapmayın demekle de olacak bir şey değil. Bu olayın bir de hukuksal boyutu var. Türkiye'de sel yönetimiyle ilgili henüz geçerliliği olan doğru düzgün bir yasal çerçeve yok bir kez. Bunu söylemek lazım. Havza Yönetim Planı mek mekansal planlama hiyerarşisine henüz entegre edilmiş durumda değil. Bölgesel kalkınma politikalarıyla doğal risk değerlendirmeleri henüz bütünleştirilmemiş durumda. Kent planlama ve sel risk yönetimi yeterince entegre değil. Ee, yerel yönetimler yine denetim ve kontrol mekanizmalarını etkin bir şekilde kullanamıyorlar. Önlerinde pek çok engel var ve yani halkın katılımının da sağlanması gerekiyor bunlara ama öyle bir şey hak getirir zaten öyle bir şey hiçbir şekilde yok. Buna rağmen işte çevre ve orman bakanlığı geçenlerde 2009 yılında daha doğrusu İstanbul Teknik Üniversitesi ile yapacağı yaptığı bir işbirliği sayesinde İstanbul'daki dere yatakları, ormanlık alanları, doğal parkları yapılacak kaçak yapıları uydudan takip edeceğini söylemişti ve hatta şöyle demiş Veysel Eroğlu. Artık hiç kimse bir santimetre kare bile bir yer işgal edemeyecek. Bu sözleri söylemiş. Ancak o günlerden bu yana defalarca sel yaşandı. Doğru düzgün bir önlem alınmadı. Pek çok can ve mal oldu Ve şey diyorlar adet hani siz işgal edemezsiniz ama biz ederiz. Nasıl? Devlet eliyle. Üçüncü köprü, üçüncü havalimanı, Kanal İstanbul, o yeni İstanbul şehir projelerinin hepsi bunların hepsi entegre projeler ve hepsi de İstanbul'un bütün sulak alanlarını ilgilendiriyor ve akarsu yataklarını işgal ediyor aslında. Bu ne evet. perhiz, bu ne lahanatursuz. Evet, yani, yani bir, bir felaketinin şiddetini etkisini arttıracak evet. adımlar atılıyor. Ondan sonra da. E bu tür felaketlerden sonra e, üzüntüler ifade ediliyor. E, Somali'de böyle olmuştu ya da işte evet. Somali'de kuraklık nedeniyle olmuştu üzüntüler Hı. ifade edilmişti. Yine Hindistan'daki e, felakete üzüntüler ifade ediliyor. E, ya da işte Toki'nin e, bir dere yatağında inşa ettiği evlerde geçtiğimiz yıl hatırlanırsa ee, çok ciddi can kayıpları yaşanmıştı evet. bir anne e, İki tane çocukları gözleri önünde şahit oldu ve bütün Türkiye'de buna şahit oldu korkunç bir olaydı gerçekten de Evet. bunlar evet. böyle daha çok fazla örnek var ama yapılması gereken şey ne diye düşünecek olursak bu bir kez kanunların değişmesi lazım daha doğrusu sel yönetimiyle ilgili doğru düzgün bir yasal çerçeve yapılması gerekiyor bunun oluşturulması gerekiyor. Ve olup bitene ses çıkarmak gerekiyor. Hani e, bu bizim kaderimizdeymiş falan dememek gerekiyor. E, belki başbakanımız öyle diyebilir. <gülüyor> Selin kaderinde var ölüm diye ama e, bizim bunu e, bu şekilde söylemememiz gerekiyor. Ve bunun için hani ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor bu yasaların şöyle, değişmesi için. Belki şöyle özetlenebilir bir kere sel, e, sel felaketinin e, şiddetini arttıran sayısını arttıran küresel ısınma. ...konusunu Hı -hı. E, ciddiye almak gerekir. Evet. E, karbon salımlarını azaltıcı e, e, tedbirleri bir an önce hayata geçirmek gerekir. Yani kümürlü termik santrallerden hızla vazgeçmek gerekir. Fosil kısmı kullanımından hızla vazgeçmek gerekir. Yenilebilir enerji kaynaklarına güneş ve rüzgara dönmek gerekir. Hı -hı. E, bunları yaptıktan sonra ise... Bunlarla birlikte daha doğrusu bunları yaptıktan sonra Hı. demeyelim de bunlarla birlikte ise sellere nasıl adapte olacağımızı yani Hı. altyapıdan nasıl evet nasıl korunacağımızı uyarı sistemlerine nasıl bir kentleşmeye gitmemiz gerektiğine kadar çok ciddi bir Baştan yeniden, aşağı bir yenilenme gerekiyor yani o Bir kesin. plan çizmek Hı. gerekiyor çünkü bu felaketler bugünden yarına bitecek felaketler değil evet. bunun için tedbir almak çok önemli ama pratik olarak birkaç tane tedbiri belki sayabiliriz insanların en azından can güvenliklerini ki sağlayan, bilmeleri açısından. Hani evin dışında bulunuyorsanız hemen yüksek bir yere e, çıkmanız tavsiye ediliyor. Su yatağı veya çukur bölgeleri hemen terk etmeniz gerekiyor. E, arabaların içerisinde olmamak gerekiyor yani... E, Yolda seyahat etmek oldukça Tehlikeli ee, Karşıdan karşıya yani suyun Akıntısı yönüne doğru Hı. Hareket etmemek gerekiyor yani Karşıdan karşıya geçmeye geçmeyeceksiniz ee, şey. Ve özellikle Geceleri hani olan bir sel felaketinde Çok daha büyük tehlikeler Oluşabiliyor Hı. Bu anlamıyla da e, Görüş açısının geniş olacağı bir yere hızlan, Yani yüksek bir yere evet, çıkmamız lazım. çıkmanız lazım bilgiler ediliyor <gülüyor> Evet Evet şimdi programımızın sonuna geldik. Bu hafta selleri konuştuk. Bir sonraki programımızda da kuraklıktan bahsedeceğiz. Yani iklim değişikliğinin bir başka yönünden, bir başka ucundan bahsedeceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hak.